Peyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Rahman Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 78 ayettir. Adını birinci ayetten almıştır. Rahman derahim Bir, iki, ve Rahim Allah'ın adıyla. 1, 2, 3 ve 4. ayetler. O çok merhametli Allah, Resulüne Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı, ona beyanı, ...düşüncesini açıklamayı öğretti. Beşinci ayet. Güneş de, ay da hesapla cereyan etmektedir. Altıncı ayet. Bitkiler de, ağaçlar da Allah'a secde ederler. Her şeyin Allah'a secde ettiğine dair... ...22. surenin 18. ayetine bakılabilir. Yedinci ayet. Bak, gör semayı. Onu, O yükseltti ve her şeyde...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 Haksızlık etmeyin. Dokuzuncu ayet. Ölçüyü adaletle ve tam yapın. Tartıları da eksik yapmayın. Onuncu ayet. Allah yeryüzünü canlılar için yayıp döşedi. On bir ve on ikinci ayet. Orada meyveler ve salkımlarla dolu hurma ağaçları, yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. On üçüncü ayet. O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 14. Ayet O, ilk insanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. 15. Ayet Canlı, cinlerin babası iblisi ise, halis ateşten yarattı. 16. Ayet O halde Rabbinizin,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 İki denizi birbirine kavuşmak üzere salı vermiştir. 20. ayet. Aralarında bir engel ve bir perde vardır ki birbirinin sınırını aşmıyor, birbiriyle karışmıyorlar. 21. ayet. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 22. ayet. O ikisinden inci ve mercan çıkar. 23. Ayet O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 24. Ayet Dağlar gibi yapılıp ya da yükseltilip, Denizde yüzüp giden gemiler O'nundur. 25. Ayet O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 26. Ayet Yer üzerinde bulunan, her canlı fanidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okurken yeri işaret etmiştir. 27. ayet Yalnız azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı bakidir. 28. ayet Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 29. ayet Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ancak O'ndan ister. O, her gün, her an hikmetine uygun bir iştedir. 30. ayet O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 31. ayet Ey insan ve cin toplulukları! Verdiğimiz mühretten sonra sizin hesabınıza güneleceğiz. Sekalan, lügatta iki ağırlık demek olup,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 34. ayet O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 35. ayet Üzerinize saf ateşten bir alev ve kıpkızıl zehirleyici bir duman veya erimiş bakır gönderilecek ve siz de yardımlaşıp kurtulamayacaksınız. 36. ayet Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 37. Ayet Sonra gök yarılıp, kırmızı gül renginde, erimiş bir yağ gibi olduğu zaman. Bu olay, gökyüzünü bürüyecek bir duman sırasında olabilir. 38. Ayet Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 39. Ayet O gün insana ve cine günahından sorulmaya lüzum kalmayacaktır. Kırkıncı ayet, o halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Kırk birinci ayet, günahkarlar simalarından tanınır da cehenneme atılmak için onlar alınlarının perçemiyle ayaklarından yakalanır. Kırk ikinci ayet, o halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 43. ve 44. ayet İşte bu, o günahkarların yalan saydığı cehennemdir ki, onlar bununla kaynar su arasında şaşkınca dolaşırlar. 45. ayet Böyle bir azap var iken, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 46. ayet Rabbinin huzurunda o gün, günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. 47. ayet. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 48. ayet. Bu cennetler çeşitli ağaçlara sahiptirler. 49. ayet. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 50. ayet. Onlarda akıp giden 2 kaynak vardır. 51. ayet O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 52. ayet Cennetlerin ikisinde de her meyveden çift, çift çift çeşitler vardır. 53. ayet O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 54. ayet Hepsi de yüz bezleri parlak, kalın atlastan döşemelere yaslanarak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 Bunlardan önce henüz kendisine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. 57. Ayet O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 58. Ayet Onlar Yakut ve Mercan gibidirler. Yüzleri pembe pembe, ciltleri beyazdır. 59. Ayet O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 60. ayet İyiliğin karşılığı iyilikten başka mıdır? 61. ayet O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 62. ayet Onlar için o iki cennetten başka iki cennet daha vardır. 63. ayet O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 64. ayet bu iki cennette yem yeşildirler. 65. ayet. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 66. ayet. İçlerinde durmayıp fışkıran iki pınar vardır. 67. ayet. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 68. ayet. Bu iki cennetin içlerinde Görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. 69. ayet. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 70. ayet. İçlerinde huyu güzel, kendi çok güzel kadınlar vardır. 71. ayet. Böyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 72. ayet. O tağlar içine kapanıp çekilmiş huriler vardır. Huri, gözünün beyazı çok beyaz, karısı da çok kara olan ahu gözlüğe denilir. 73. ayet O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 74. ayet Bunlara o cennetlik olanlardan önce ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. 75. ayet o halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 76. Ayet Bu cenneti kazananlar yeşil yastıklara ve döşeklere yaslanarak nimetlenirler. 77. Ayet O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 78. Ayet Azamet ve ikram sahibi Rabbinin ismi ne yücedir? Rahman Suresini Dinlediniz Vakıa Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 96 ayettir. 81-82. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Adını 1. ayette geçen aynı kelimeden alır. Bir hadiste her gece Vakıa Suresini okuyanın fakirliğe düşmeyeceği ifade edilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Kıyamet olayı vuku bulduğu zaman. İkinci ayet. Onun oluşunu artık hiçbir yalanlayan yoktur. Üçüncü ayet. O kimini alçaltıcı, kimini yükselticidir. Dördüncü ayet. Yer, Şiddetli bir sarsıntıyla sarsılınca Beş ve altıncı ayet Dağlar ufalandıkça ufalanıp Dağılmış bir toz haline gelince 7 ayet Sizde o gün Üç sınıf olursunuz 8 ayet Sağın adamları Salih amel işleyip Amel defterleri sağdan verilenler Ne mutlu Uğurlu kimselerdir. 9. Ayet Solun adamları Allah'ın hükümlerine Değer vermeyerek yaşayıp Amel defterleri solundan Verilenler de Ne uğursuz Bedbaht olanlardır. 10. Ayet İman ibadet ve hayır Yarışlarında öne geçenlere Gelince Onlar ahirette mükafatta da önde gidenlerdir. 11. ayet İşte onlar Allah katında yakınlığa erdirilmiş olanlardır. 12. ayet Naim cennetlerindedirler. 13. ayet Birçoğu evvelki ümmetlerdendir. 14. ayet Birazı da sonrakilerdendir. 15. ayet Mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. 16. Ayet Karşılıklı, yaslanmış olarak onların üzerinde otururlar. 17, 18, 19, 20 ve 21. Ayetler Ölümsüz gençler, içmekle başları ağrıtmayan, akılları gidermeyen içeceklerin kaynağından doldurulmuş kaseler, ibrik ve kadehlerle hem de seçecekleri her bir meyve ve canlarının çektiği her çeşit kuş etiyle onların etrafında hizmet için dolanırlar. 22, 23 ve 24. ayet Oradaki iri gözlü huriler, sedef kabuğu içindeki saklı inci gibidirler. Bunların hepsi müminlere yaptıklarına karşılık olarak verilir. 25 ve 26. ayet Orada boş ve günah bir laf işitmezler ve konuşmazlar da, ancak işittikleri söz selam selamdır. 27. Ayet Sağ ehli olan, defteri sağından verilen sevabı fazla gelenler var ya, nedir o sağ ehlinin mükafatı?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 Defteri solundan verilenlere gelince, Onlar ne bedbaht sov ehlidirler. 42, 43 ve 44. ayetler. Onlar kavurucu bir sıcaklık ve kaynar su içinde, Serinliği ve faydası olmayan kapkara dumandan bir gölgededirler. 45 ve 46. ayet. Çünkü onlar bundan önce, Dünyada zevklerine düşüp azmışlar ve aldırmadan büyük günah üzerinde ısrar edip gidiyorlardı. 47. Ayet Bunlar diyorlardı ki, biz hakikaten öldüğümüz bir toprak ve bir kemik yığını olduğumuz zaman mı diriltilecekmişiz? 48. Ayet Evvelki atalarımız da mı? 49. ve 50. Ayet Resulüm. O inkârcılara söyle, şüphesiz hem evvelkiler hem sonrakiler belli bir günün muayyen bir vaktinde mutlaka toplanmış olacaklardır. 51. Ayet Sonra hakikaten siz, ey sapıklar ve dirilmeyi yalanlayanlar. 52. Ayet Elbette cehennemin zakkum ağacından yiyeceksiniz. 53. Ayet Karınlarınızı hep onunla dolduracaksınız. 54. Ayet Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. 55. Ayet Susuzluk hastalığına tutulmuş, develerin içtiği gibi içeceksiniz. İçtikçe de susuzluğunuz artacak. 56. Ayet İşte ceza gününde onların ağırlanması bu şekildedir. 57. Ayet Sizi biz yarattık. O halde tasdik etmeniz gerekmez mi? 58. Ayet Rahimlere döktüğünüz meniye, onun insan olmasına ne dersiniz? 59. Ayet Onu bir insan olarak siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? 60 ve 61. Ayet Aranızda ölümü takdir ve vaktini tayin eden biziz. Sizi öldürüp veya helak edip, yerinize benzerlerinizi getirmemizin ve sizi bilmediğiniz bir alem olan, Ahirette yeniden var etmemizin kimse önüne geçemez. Ahirette yaratıldığınız gibi diriltilmenizden de şüpheniz olmasın. 62. Ayet Andolsun ki ilk yaratılışınızı bildiniz. O halde öldükten sonra da yeniden diriltileceğinizi düşünmeniz gerekmez mi? 63 ve 64. Ayet Söyleyin bana ekip durduğunuz şeyi. Siz mi onu yerden bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz? 65. ayet. Dileseydik elbette onu bir çerçöp yapardık. Siz de şaşar kalır ve emek verdiğinize pişman olurdunuz. 66 ve 67. ayet. Hakikaten biz borç altına girdik, ziyandayız. Daha doğrusu yiyecekten bile mahrumuz derdiniz. 68 ve 69. ayet Söyleyin bana içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? 70. ayet Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi? 71, 72 ve 73. ayetler Söyleyin bana, iki yeşil ağaçtan çakmakta olduğunuz ateşi.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 Ayrı bu konunun dışındadır. 80. ayet O alemlerin Rabbinden indirilmiştir. 81. ayet Şimdi siz bu ilahi kelamı mı küçümsüyor, hor görüyorsunuz? 82. ayet Siz o Kur'an'dan faydalanmak yerine ondan nasibinizi yalanlamakla mı alıyorsunuz? 83. ayet Hele can boğaza gelince, 84. ayet, o vakit siz ölenin yanında bakıp durursunuz, 85. ayet, Biz ona sizden daha yakınız, fakat siz göremezsiniz, 86. ve 87. ayet, Eğer kıyamette dirilip hesaba çekilmeyeceğiniz sözünde doğruysanız, o çıkmakta olan canı geri çevirseniz ya, 88 ve 89. ayet Eğer ölen kişi Allah'a yakınlık kazanmışlardansa, artık ona rahatlık, hoş kokulu güzel rızık ve naim, bol nimet cenneti vardır. 90 ve 91. ayet Eğer ölen kişi amel defteri sağ eline verilen bahtiyar kimselerdense, ey bahtiyarlardan olan selam sana, sen selamettesin denilir. 92, 93 ve 94. ayetler Fakat o ölen kimse, Kur'an'ı yalanlayanlardan ve sapıklardansa, onun için kaynar sudan bir ziyafet ve cehenneme atılma vardır. 95. ayet Şüphesiz bu, kesin gerçeğin ta kendisidir. 96. ayet O halde, Rabbini Azim ismiyle tesbih et. Sübhane Rabbiyel Azim denmesi bu ayet sebebiyledir. Feyzül Kurkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Vaka Suresini dinlediniz.